Perşenenler, sevgiler, saygılar, mübetler, dinleyiciler, radyoların tek arkası yarın komedi programı perşenen. Radyoda Türk sinemasını sunar. Ah <gülüyor> dinleyin dinleyiciler. Sekizinci bölüm. Radyoda ...türk sineması. Geçen bölümün özeti. Hikayemiz Milattan sonra 1870'li yılların aşk, kan, ihtiras, nefret. ...naftalin ter, ayak ve tuvalet kokan küflü yıllarında geçmektedir. İşte o yıllarda bir kül kedisi kadar ince ve narin olan zavallı Nalan'ın... ...üvey annesi vekçe babası... ...kızlarının müzik muallimesi Telat Efendi ile evlenmesini engellemek için... ...Nalan'ı karşı konağın üvey oğlu Taci Efendi'ye vermişlerdir. Söz kesilmiş kızı vereceklerdir. Nalan'ın sevdiği Telat Efendi ise Nalan'ı kaçırmaya karar vermiştir. Bir gece vakti dellenen Telat... Keçileri kaçırmıştır Evet o gece Nalan'ın odası yerine yanlışlıkla konağın ahırına girmiş Ve açık kalan ahır kapısından bütün keçileri kaçırmıştır Nalan ise çok sevmektedir Derken aradan uzun yıllar geçti Konağın sahibi çiftas iki paşa Konağın bahçesinde artık son demlerini yaşamaktadır Çünkü doktoru demli yasaklamıştır Ve çiftas paşa artık demli çay içemeyecektir işte bu ahval ve şerait içinde Nalan'la Taci arasında söz kesildiğini duyan Bacı Kalfa sütten kesilmiş, telatsa buz kesilmiştir. Bir gece vakti telat Taci Efendi'yi sıkıştırmıştır. Sıkışan Taci tuvalete gitmiştir. Ancak bozuk parası olmadığı için tuvalet parasını telat vermiştir. Telatsa hayretmiş, ya arkadaş demiştir. Telat'la Taci, Taci'nin köşkünde bir araya gelmiştir. o Talat Bey buyurun hoş geldiniz. Maalesef, maalesef hoş bulmadık Taci Efendi. Niye ki la? Gördüğünüz gibi köşküm gayet hoş. Eee köşküde bulduğunuza göre hoş bulmanız lazım değil mi? <gülüyor> Öyle her bulduğumuz köşkü hoş bulmamız gerekmiyor sanırım Taci Uyuzu. ha, <gülüyor> kıskanıyorsunuz değil mi? Evet evet, senin köşkün yok diye kıskanıyorsun köşkümü. Eee neymiş bakalım şu benimle konuşacağınız önemli mesele? <gülüyor> mesele şu Taci Efendi. İşittiğim kadarıyla, naşkıyla yanıp tutuştuğum Nalan Hanım'ı istemiş ve söz kesmişsiniz. Aa, rica edeceğim Sözümü ben... kesmeyiniz Taci Efendi, Nalan'la söz kestiğiniz yetmezmiş gibi bir de benim sözümü kesiyorsunuz. Evet, söyleyiniz bunların aslı astarı var mı? Lütfen bunları bana açıklar mısınız Taci? Aa, rica ederim Talat Efendi. Böyle bir şey yok. Bunlar bir kısım medyanın uydurması, montaj yapmış bunlar. Hem ben sanatımla gündemde olmak istiyorum. <gülüyor> Bırak lan şimdi bu ucuz sanatçı ayaklarını. Memlekette bir takım insanlar çıkıp orasını burasını arza endam ediyor. Her gün bir başkasıyla gayrimeşru ilişkiye giriyor. Sözü bana sanatçı oluyor. Sonra da yok ben sanatımla gündemde kalmak istiyorum diyor. Yer mi ulan Anadolu çocuğu yer mi ha? Yemez tabi Taci efendi, niye ki? Hem sanat sanat içindir. Söyle söyle de hiç utanma, almanma yok mu? Sende hiç takım aşkı, kolektif futbol şuuru yok mu? Yok olan. <gülüyor> tamam itiraf ediyorum. Evet, ben de Nalan'ı sevdim. Hem de ölürcesine, şiircesine, görümcesine sevdim. Ne? Olamaz. Ne nasıl olur? Benim Nalan'ı sevdiğimi bile bile Söyle ulan, ne istediğiniz sevgimizden, ne istediğiniz aşkımızdan, <gülüyor> ne istedin Taci? <gülüyor> ne isteyeceğimi, para tabii ki. <gülüyor> para mı? Ne parası lan? Benim param yok ki, ben çulsuzun tekiyim. Salak senin paranı değil, Nalan'ın parasını. <gülüyor> Nalan'ın mı? <gülüyor> Ama onun da parası yok. Olsa bana verir Taci. <gülüyor> lan oğlum herkes anladı, bir sen anlamadın Angot. Ya. Anlasana Talat Efendi. Nalan'ın paşa babasının parası çok. ...ben de Nalan'la evleneceğim ve bütün mirasa konacağım Vay alçak Taci. Demek, demek hain planınız buydu ha? <gülüyor> evet buydu. Ayrıca şu anda elimde bütün dünyayı havaya uçuracak bir bomba var. Hem de kumandası bende biliyor musun? Hadi lan oradan. Bırak bu ucuz Amerikan filmi entrikalarını Taci. Dün akşam yine Amerikan filmi seyrettin değil mi? Taci ile Tefrika Hanım, Talat ile Nalan'ın arasını iyice bozmak için... ...kötü bir bayanı devreye sokmayı kararlaştırmışlardır. Bu hain planın ilk adımı olarak, Taci Efendi, Nalan'la hayvan hakları farkında buluşmuşlardır. <gülüyor> Merhaba Nalan. Of, rica edeceğim Taci Efendi. Kaç defa söyledim. Bana Nalan demeyiniz lütfen. <gülüyor> şey, haklısınız. Artık nişanlı sayılırız. E, size Nalancığım demem icap ediyor. Nalan kadar başınıza taş düşsün. La oğlum Nalan, Nalan. Hem ben sonra sizin nereden nişanlınız oluyorum? Hem, hem ben tel seviyorum. Talatı seviyormuş. Ne yapacaksın la Talatı sevip? Bak bak görüyor musun? Ben sana kalbimi verdim. anlasana. Hem o Talat denen hangutta ne buluyorlar? la? Sizde olmayan şeyleri. Çünkü o şerefli, dürüst, tarafsız, ilkeli, şiddetten uzak, kısaca soru e uygun. Maşallah senin bu Talat efendi televizyon kanalı gibi. Uzatmayınız rica edeceğim Tace. Beni için çağırdınız. Size sizi çok sevdiğini zannettiğiniz Talat'la ilgili şok gerçekleri açıklayacağım. Taci'nin yayın yönetmenliğindeki haberler az sonra. Aman Allah'ım yoksa, yoksa telat öküz mü çarptı? Söyleyiniz ne oldu? Telat'ım öldü mü yoksa, yoksa trafik canavarı mı? cılgını çıkardınız. Maalesef Talat ölmedi yaşıyor ancak keşke ölseydi. Niçin Taci efendi açık konuşun niçin ölseydi? Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum lan. Bilin rica edeceğim Taci. Söyleyin ne olur. Pekala söylüyorum. Devamı gelecek bölümümüzde. Yazan Ömer Pekin oynayanlar Ömer Pekin, İbrahim Kara, Fatih Tündür, Serpil Pekin. Teknik yapım Ömer Pekin Aha, Dinleyin dinleyiciler